İn elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ men ve ve illallah ve ve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 Emmaba selin nasdaq al hadis kitabullah wa hayral hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Al ve şerrü'l umuri ve kulle muhtesetin bid'ah ve kulle bid'atin dalala ve kulle dalaletin fî'n. Rabbî şrah ve İnşallah bugün siyer derslerimizin ikincisini yapacağız. Şimdi bir önceki dersimizde tarih işte tarih bilgisinin önemi Hakkında bir takım kavramsal meselelerden bahsettik. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam'a peygamberlik verilmeden önceki dönemi yani cahiliye dönemini biraz tanıtmaya çalıştık. Biraz başladık. Nerede kaldık? En son cahiliye dönemindeki idari ve siyasi durumda kaldık. Şimdi tekrar etmek gerekirse İslam'ın tabir sayı ise altın çağını, ve onun azametini iyice idrak edebilmek için cahiliye çağını gözden geçirmek şüphesiz ki kaçınılmazdır. Yani şöyle ki temel olarak geçen derste söylediğimiz gibi cahiliye dönemi iki parçadır. İslam'dan çok uzak olan birinci cahiliye dönemi bir de İslam gelmezden hemen önceki yakın cahiliye dönemi diyebileceğimiz ikinci cahiliye dönemi bizim geçen derste de bugünkü inşallah dersimizde de işleyeceğimiz Bölüm İslam gelmezden hemen önceki ikinci cahiliye veya yakın cahiliye dönemi olduğunu söylemiştik. Burayı bilmek, Resulullah aleyhissalatu vesselama nübüvvet verildiğinde nasıl bir topluluğun içine geldiğini, nasıl bir e, tabir sayısı pisliği temizlemek üzere gönderildiğini, nasıl bir lekeyi düzeltmek üzere, temizlemek üzere gönderildiğini anlamamızda ve bugünkü yaşantımızda, veya bundan sonraki hayatımızda o insanların düştükleri sıkıntılara düşmemek ki nübüvvet ilacıyla temizlenecek hastalıklara yakalanmamak için bu dönemi iyi bilmek gerektiğini söylemiştik. Şimdi kabaca biraz cahiliyedeki idari ve siyasi durumdan bahsetmek gerekirse Mekke'nin ve onun etrafındaki toplulukların idari ve siyasi durumlarında daha böyle Arap Yarımadası'nın kuzeyindeki devletlerde görüldüğü gibi bir emir veya hükümdarın etrafında toplanmak tarzı bir yönetim yoktu. Daha ziyade bu Hicaz bölgesinde yaşayan Araplar kabileler halinde yaşadıkları için veya büyük bir çoğunluğu çölde yaşayan bedevi kimseler olduğu için bunların kendi grupları, kendi kabileler arasından seçtikleri bir kabile reisi, kabile başkanı diyebileceğimiz şeh ismini verdikleri yöneticileri vardı. Şimdi insanlara açık olan genel toplantılarda ve konuşmalarda her ne kadar herkesten ziyade bu şeyh ismi verilen kabile reislerinin, kabile önderlerinin, başkanlarının sözü dinlenilse de bunların halk üzerinde hiçbir imtiyazları yani hiçbir yaptırımları yoktu. Şöyle ki bunlar toplantılarda sözü ilk alan, sözü dinlenen kimselerdi fakat halk bunun akabinde bunlardan savaşta kahramanlık göstermelerini, canlarını en önce ortaya sürmelerini veya barışta mallarıyla halka sürekli yardımda bulunmalarını bekliyordu. Yani bir nevi bunların aslında görevi halktan daha ağırdı. Yani bugünle kıyasladığımızda bugün yöneticilerin durumu bilakis bunların tam tersine. Yani Araplar o gün mertlik ülkesi yani bedevi bir Arap'ın zihnindeki en büyük erdem mertlik olduğu için yönetime getirilen kimseler, şeyh olarak seçilen veya babadan ...oğla geçiş şekliyle ailenin... ...kabilenin şeyhi olarak başa gelen kimseler... ...bu mertlik... itibarince ...elindekini saçıp savuruyor... ...tebasına yani kabilesine yardımda bulunuyor... ...savaşta en önde yer alıyordu... ...bugünse bunun tam tersi olmuş... ...savaşta ülkelerin yöneticileri... ...orduların yanında yer almıyor... ...birakiz kendi ülkelerinden dışarı bile çıkmıyor... ...hakeza barışta... ...ülke yöneticileri bakıyorsunuz... halkı açlık sefaret içerisinde... ...yüzerken... Ceylan derisi koltuklarda oyun oynarcasına meclisleri doldurmak suretiyle ne yapıyor? Milletin parasını yiyor. Bugün yani Arapların bu mertliği ne yazık ki ne olmuş yöneticiler arasında bugün namertlik şekline dönüşmüş. Bu da yani günümüzün o cahiliyeden bu manada biraz daha ileri gittiğini gösteren bir husustur aynı zamanda. Şimdi bu başkanlık her ne kadar bazen babadan oğla geçse de hiçbir zaman veraset şeklini almamıştır. Yani eski cahiliyede de yeni cahiliyede de Hiçbir zaman bu hani hanedan şeklini almamıştır. Mutlaka babadan ola mutlaka babadan ola geçecek bir şekilde hiçbir şekilde olmamıştır. Keza bir başkan daha örneğin babası başkan olan bir kimsenin oğlundan daha güçlü olan bir kişi veya halkı arasında daha çok sevilen edebi yönüyle mertliği yönüyle daha çok sevilen bir kişi adam öldüğünde onun oğlunun yerine kabileye şeyh olarak başa geçebiliyordu. Bu şeyhin Konaklama yerlerinde çadırı her zaman kabilenin konaklama yerlerinde çadırı her zaman kabilenin girişinde bulunurdu ve onun çadırına mutlaka liva veya farklı isimlerle isimlendirilen bir bayrak asılırdı ki bu hani bu kavmin yöneticisi bu kavmin idarecisinin o adam olduğu o kimsenin çadırın o çadırın içindeki kimse olduğu bilinsin diye dışarıdan gelenlerden bazen bazı kabileler, bazı aşiretler Araplarda 2-3 kola bölünürdü. Hani mesela siz duyarsınız işte Evs kabilesinin bilmem ne boyundan derler. İşte mesela ileride gelecek bu, bu tarz tabirler. Bu şeydir. Ana kabileden 2-3 kişi başka bir yere intikal etmiştir. Orada yeni bir boy oluşturmuştur. Yeni bir kavim oluşturmuştur. Bu Türklerde de mevcut. Biliyorsunuz yani Oğuz boyunun işte bilmem ne işte Oğuz Türklerinin bilmem ne boyu derler yani çok eski bilgiler olduğu için biz bunları artık hatırlamıyoruz elhamdülillah. Yani bunları bunlar bütün toplumlarda aslında vardır. Araplarda da var. Keza böyle durumlarda Araplar 2 3 dereceden kollara ayrıldığında bir kabile o derecelerin de hepsinin o toplulukların hepsinin bir şeyhi olur fakat en başa bir şeyhul mesaih denilen böyle diğer şeyhlerin üzerinde söz sahibi olan birisini getirirler. Şimdi Bunların yaşadıkları anlaşmazlıklar aslında bize bu şeyhlerin ne kadar söz sahibi olduğunu gösteriyor. Mesela mal nedeniyle çıkan anlaşmazlıklarda her gün bu şeyhin önderliğinde yapılan toplantılarda kabileler anlaşmazlıkları uzlaşmaya çeviriyorlar. Yani bir şekilde insanlar dünyevi menfaatler hususunda çekiştiklerinde her günlük toplantılarda şeyhin huzurunda birbirlerine helalleşebiliyorlar tabiri sayısı. Fakat... Yabancılarla anlaşmazlık olduğunda yani bir kabile diğer bir kabile ile anlaşmazlığa düştüğünde burada daha çok bir hakem veyahut kahine gidilerek anlaşmazlık çözülmeye çalışıyor, çalışılıyor. Fakat kan ile ilgili yani katillik ile ilgili meselelerde ise daha çok kan davası hakim. Şeyhlerin bu konuda yani kabile reislerinin bu konularda hiçbir şekilde yaptırımı yok. Hiçbir şekilde söz sahibi değil. Kabileden kimse de kahinler de dahil olmak üzere ve hakemler de dahil olmak üzere kesinlikle kan meselelerinde e, kısasının önüne geçemiyorlar. Kaldı ki öyle Resulullah Aleyhisselam geldiğinde neredeyse Mekke, Medine'de kan davalısı olmayan insanlar e, yok denecek kadar azdı. Yani birbiriyle kan davalısı olmayan aileler, kabileler neredeyse yok denecek kadar azdı. Şimdi bu dönemin siyasi durumu hakkında bize bilgi veren diğer bir mesele de Mekke halkının konumudur. Mekke halkı hem ticari hem de Kusay'ın soyundan gelmesi hasebiyle içtimai olarak diğerlerinden Araplar, diğer Araplar arasında imtiyazlı bir durumda bulunmalarına rağmen Hicaz ve Necid Arapları kesinlikle bunlara tabi olmamışlardır. Yani onları önder, lider, yönetici olarak kesinlikle görmemiştir. Kendi aralarından seçtikleri yöneticilerle durumu idare etmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla bu da bize gösterir ki Araplar hiçbir şekilde başka bir emirin başka bir otoritenin, bir krallığın e, hükmü altına girmek istemeyen, en büyük erdemi özgürlük ve mertlik olarak gören yalın bir topluluktu o gün. Keza bu cahiliye döneminin yönetim anlayışı hakkında mesela Allah Sübhane ve Teala Maide suresinin 50. ayetinde Fe hukmel cahiliyeti yabgunne ve men ahsanu min Allahi hukman li kavmin yuqinun yani Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Hükmünü mü istiyorlar? Yakin derecesinde akleden veya iyi bir şekilde anlayan bir topluluk için Allah'tan daha güzel hüküm veren birisi mi vardır? Dikkat ederseniz burada bizzat Allah Azze ve Celle yönetim şeklini, hüküm şeklini ikiye ayırıyor. Yani efe hukme cahiliyetü yebeğune derken, onlar cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar derken hükmün bir çeşidinin cahiliye hükmü olduğunu söylüyor ve bunun Anlaşılmasının alametini ve hükmün diğer çeşidi olarak ikinci bölümde ayetin ikinci bölümde bize naklediyor. O da ne? O men ahsanu min Allahi hukman li Yani yakin. Yani yakin derecesinde akreden bir topluluk için Allah'tan daha güzel hükmeden mi vardır? İşte bu bir hükmün cahiliye hükmü olmadığında taşıdığı isim neymiş? Allah'ın hükmü. Peki bir hükmün, aslan bir hükmün, bir kanunun, bir yasanın, bir yönetim şeklinin Allah'ın hükmü mü yoksa cahiliye devrinin hükmü mü olup olmadığını anlamanın şartı neymiş? Allah'tansa yani Allah'ın kitabından, Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetinden kaynaklanıyorsa Allah'ın hükmüdür. Fakat Allah'tan değil, Allah'ın ve Aleyhisselam'ın sünnetinden kaynaklanmıyor ise o cahiliyenin hükmüdür. İnsanlar ona ne isim verirlerse versinler. İsim müsemmayı değiştirmez. Şimdi bu, buna bir örnek vereyim. Şimdi adamın birisi hırsızlık yapmış. Bir eve girmiş. Evi komple karıştırmış. Ne varsa evde değerli. Çantasına doldurmuş. Dışarıya çıkmış. Ondan sonra da dışarıda mahallesine geldiğinde fakirlerden bir gruba çaldığı mallardan ne yapmış... İkramda bulunmuş, hediyelerde bulunmuş. Şimdi o halkın, o fakirlerin ona kahraman demesi, onu üstün görmesi, onun ona böyle isimler takması, onun müsemmasını yani aslında Allah'ın haram kıldığı çalma fiilini yapan bir hırsız olmasını değiştirmez. Dolayısıyla insanların kendi beşer akıllarından, tabir sayısı kendi işkembelerinden, Allah'a danışmadan, Resulüne danışmadan aleyhissalatu vesselam, veya Allah'ın ve Resulünün o konu hakkındaki hükmü var mı yok mu sorgulamadan bilmeden koydukları anayasalar, yaptıkları kanunlar, getirdikleri yönetim şekillerine ne isim verirlerse versinler. Velev ki buna İslam şeriatı desinler. Bugün Suud'da olduğu gibi, İran'da olduğu gibi. Bunlar İslam şeriatı değildir yani kesinlikle. Örneğin Suud İslam şeriatı der. Yani Suudi Arabistan ülkesi kendisinin İslam şeriatıyla yönetildiğini iddia eder. Fakat İslam'da muhalat kavramını en çok çiğneyen devlet Suudi Arabistan'dır. Yani Allah'ın dost bildiğini dost, Allah'ın düşman bildiğini düşman bilme kavramını en çok çiğneyen Suudi Arabistan'dır. Şöyle ki Allah subhanehu ve teala vatandaşlık ilkesi diye bir şey gözetmez. İslam'da mümin ve kafir ayrı konumlardadır ve ayrı haklara sahiptir. Kafir İslam devletinde ya cizye verip yaşama hakkı elde eden bir zımmidir veya öldürülür. İslam devletinde kafirin Cizye verip zımi olması halinde yaşaması söz konusu değildir. Ve İslam devletinde hiçbir zaman bir kafir bir müminden yani bir Müslümandan daha fazla hakka sahip olamaz. Bugün siz Suudi Arabistan devletine gittiğinizde aslen oranın yerlisi olan Arapların kendisine Müslüman diyen Arapların oraya sonradan gelmiş devlet tarafından kendisine yerleşim hakkı verilmiş Amerikalı kafirlerle aynı hakka sahip olduğunu görürsünüz. Devletin bu Amerikalı kâfirlerden cizye almadığını görürsünüz. Keza aynı şekilde oturma hakkı olmayan bir Türk Müslümanın, bir Ürdünlü Müslümanın, bir Tunuslu Müslümanın Suudi Arabistan'da o Amerikalı kafir kadar hakkı olmadığını görürsünüz. Örneğin oturma hakkı olmayan bir Türk Ürdünlü, bir Tunuslu Suudi Arabistan'da taşınmaz mal satın alamaz. Toprak satın alamaz. Vergi ödeyebileceği bir işletme açamaz. Fakat o oturma hakkına sahip olan, aslen Hristiyan olan Amerikalı, Müslüman olmadığı halde Müslümanların elinde olmayan bu hakların hepsine sahiptir. E şimdi bu adamlar diyorlar ki biz devleti İslam şeriatıyla yönetiyoruz. Biz de diyoruz ki nasıl olacak? İslam müminle kafirin arasını ayırmış. Kafiri yani onlar elleriyle cizye verinceye kadar, zillet içerisinde elleriyle cizye verinceye kadar onlarla savaşın emri. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olarak gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselam kafirlere karşı savaşmış. Ama siz ne yapıyorsunuz? Kafirlere kucak açıyorsunuz. Bu nasıl İslam devleti dediğimizde muhtevir bir cevap, tutarlı bir cevap alamıyoruz. Keza İran aynı şekilde. Mesela İran'da İslam, İran İslam devleti deniyor değil mi? İran'ın büyük bir çoğunluğu Şii'dir. Şii olmayanlar da Şii oldurma politikasına tabi tutulmaktadır. Şiiliğin inancı, bakın çok özetle gidiyorum. 12 imama dayanır. Bu 12 imamın 12.sinin gayb aleminde olduğuna veya girdiği bir mağarada, ee, çıkıp zuhur edip insanlığa bugün sünni müslümanların elinde onlara göre eksik olduklarını söyledikleri Kur'an'ı tamamlayan 18 bin ayet olan bir Kur'an'la ortaya çıkacağına kıyamete yakın ve insanları irşad edeceğine inanırlar. İslam devleti derler Allah Resulü'nün yasakladığı muta nikahını serbest bırakırlar. İslam devleti derler yine aynı şekilde bunlar imamlarının kabirlerine gidip o kabirlerden yardım istemeyi meşru görürler. Kendi kafalarına göre Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Fatıma'nın kabir olduklarını ileri sürdükleri yerlere gidip oralardan yardım beklemeyi yani kabirperest bir müşrikliği devlet eliyle yaparlar. Keza bunlar bununla da yetinmezler. Hazreti Ömer'i katlettiği Siyer tarafından sabit edilen bir kimsenin kabrini de Evliya Kabri derler. Yani Aslan Allah Resulü Aleyhisselam'ın övdüğü, cennet ehlinden olduğunu söylediği, Raşit Halifem olduğunu Raşid halifesi olduğu tespit edilen bir kimseyi öldüren birisine evliya muamelesi yaparlar ki bu da zulmün yani bir şeyi olması gerekenin dışında göstermenin en büyüğüdür. Onlar kendilerine ne kadar İslam devleti derse desin bu kadar küfre, bu kadar şirke, bu kadar fesada, zulme izin verdikleri için onlar İslam devleti değillerdir. Çünkü onların bu yaptıkları aslen neye dayanmaz? Allah'ın kitabına dayanmaz. Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine dayanmaz. Dolayısıyla bu Allah'ın hükmü değildir. Allah'ın hükmü değilse neyin hükmüdür? Cahiliyenin, cahiliyenin, cahiliyenin hükmüdür. Dolayısıyla bize bu saatten sonra e, hüküm ve yönetiş şekillerini ayırt etmede önümüze çıkan iki seçim vardır. Bir şey ya Kur'an'a, sünnete, Kur'an ve sünneti. İslam ulemasının anladığı şekilde, selefin anladığı şekilde anlamaya dayanıyorsa o İslam'ın Allah'ın hükmüdür. Fakat buna dayanmıyorsa o neyin hükmüdür? O cahilin hükmüdür. İnşallah buna ilerleyen derslerimize daha detaylı gireceğimiz için burada bırakıyoruz. Şimdi Arap toplumunda dini inançlardan da bahsetmek gerekirse biraz, Hristiyan ve Yahudi olan, hepinizin tanıdığı dinlere mensup olan Arapları saymazsak, Genelde Hicaz yani Mekke, Medine çevresindeki Arapların büyük bir çoğunluğu iki asıl dini zöreydi. Bunun birincisi putperestlik dinidir. İkincisi de haniflik dinidir. Şimdi putperestlik Hicaz halkının Hz. İsmail'in vefatından uzun zaman sonra Amr İbni Luhay adında kavmi arasında önde gelen kavminin bilginlerinden yani alimlerinden ve abidlerinden yani çokça ibadet edenlerinden olan bir kimsenin Şam'a yaptığı bir yolculuk esnasında Şam'daki insanların Allah ile aralarına putları aracı kıldıklarını gördüğünde burası Şamdır, Peygamberler diyarıdır. Buranın halkı hata etmez gibi bir vehimle hubel putunu devesine bağlayıp kabe'nin önüne getirmesiyle başlamıştır. Putperestlik Hicaz bölgesinde. Tabi bunun arkasında yatan temel sebep. Bunun arkasında yatan temel sebep. Nedir? Bunun arkasında yatan temel sebep, insanlara şu anlayışın o dönemde hakim olmasıdır. Biz günahkar kimseleriz. Allah'ın katında bu heykelini yaptığımız kişiler yani Hubel, yani Lat, yani Menat, biraz sonra tanıtacağız bunları. Ve su'a, yaus, Yavuk. Bunlar Allah'ın katında bizden Allah'a daha sevimli kimselerdir. Dolayısıyla biz Allah'a direkt yaklaşmak, direkt dua etmek yerine ne yapalım? Allah ile aramıza Hubel'i Aracı koyalım. Diyelim ki Ya Rabbi Hubel'in hürmetine bize şu işimizde ne yap? Yardım et. İşte Amr ibn Luhay bu düşünceyle, bu vehimle ne yaptı? Getirdi. Hubel putunu Kabe'nin önüne koydu. Şimdi siz o dönemde Kabe ve çevresinde yaşayan insanlar haniflik dini üzereler. Yani Allah'a hiçbir şey ortak koşmayan İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzereler. Kendinizi onların yerine koyun. Amr ibn Luhay size dese ki bak ne kadar kavmin önde gelen olsa... Ne kadar alim olsa, ne kadar abit olsa bu sizin ilahınız. Bundan sonra buna ibadet edin dese ibadet eder misiniz? Yani bu aklın dahi kabul etmeyeceği bir şeydir. İşte şeytan da böyle, böyle söyletmedi. Böyle söyletmeyip nasıl söyletti? Ey kavmim buhubel, Şam diyarında yaşamış çok salih bir kimsedir. Siz ki Allah'ın nazarında günahkar kimselersiniz. Dua edeceğiniz zaman ne yapın? Hubale Allah ile aranıza aracı koyun demiştir. Dolayısıyla aracılık ile başlayan iş Resulullah Aleyhissalatü Vesselam geldiğinde sadece hubelden istemeye dönmüştü. Sadece Lat'tan istemeye dönmüştü. hubele kurban kesmeye, hubele adak adamaya, Lat'tan adak adamaya, Lata mabet yapıp orada ona secde etmeye kadar gitmişti. Bu da bize gösteriyor ki İslam inancında oluşan her bir çatlak, İslam inancında sonradan çıkartılan her bir bid'at, İslam inancında asla yani Allah'ın ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öngördüğü doğruya uygun olmayan her türlü iş, İslam inancının bir sonraki aşamada veya bir sonraki aşamada çok büyük bir fesada uğramasına sebeptir. Bu birinci nokta. İkinci nokta, ne kadar alim olursa olsun, ne kadar abid, ne kadar kavmi arasında sevilen kimseler olurlarsa olsunlar. İslam inancına iki asla yani Allah'ın sözü olan kitabullah'a Resulü aleyhisselamın sözü ameli ikrarı olan sayı hadislere dayanmadan söz söyleyen, fikir beyan eden insanların peşinden gitmek batıldır. Ve bir sonraki aşamada Allah muhafaza buyursun kişileri İslam milletinden çıkartan bir işe ne yapabilir? Sürükleyebilir. Bu da ikinci nokta. İşte putperestlik böyle çıkmıştı. Araplar İbrahim Aleyhisselam'ın dinine dair meselelere putperestliği karıştırmış olsalar bile İbrahim Aleyhisselam'ın dinine dair bazı özellikleri de kendi nefislerinde taşıyorlardı. Mesela bu insanlar Kabe'ye saygı gösteriyorlardı. Yine aynı şekilde Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Yine Umre ve Haç kastı ile bütün Arap Yarımadası'ndan Mekke'ye ne yapıyorlardı? Yolculuğa çıkıyorlardı. Yine aynı şekilde kurban kesiyorlardı. Yani bu hacda kul kullanılmak üzere, kurban edilmek üzere develer beraberlerinde getirip bunu hacda Allah'a kurban ediyorlardı. Keza bunlar telbiye getiriyorlardı. Yani tavaf esnasında bir takım telkinlerde bulunuyordu. Fakat bunlarda bir sıkıntı vardı. Şöyle ki bunlar telkinlerinde ne diyorlardı? Lebeyk Allahümme lebek, Lebeyk Allahümme la şerikelek İlla şerikun huvelek temlukuma melek. Emret Allah'ım emret. Senin hiçbir ortağın yoktur. Buraya kadar say. Sonra ne diyorlardı? Senin hükmünde bir tek ortağın vardır. Onun da bütün yetkileri senin elindedir. Onun da bütün işleri senin kontrolündedir diyerek işte burada putlarına bir pay çıkartıyorlardı. Yani evet Allah bizi yaratmıştır. Evet Allah bize rızık vermiştir. Evet Allah hükmü mutlak olandır. Bunu inkar etmiyorlardı yani. Fakat bu putumuz da bazı haklara sahip olandır diyorlardı. Bunların buna sürüklenmesinin bir diğer sebebi de birincisi Amr ibn Luhay'ın kapıldığı vehimdir. Yani Allah ile araya salih kimseleri koyma hastalığıdır. Bugün de bazı kimselerin tevessül adı altında işte ya Rabbi falancanın hürmetine şu işimizde bize yardım et. Ya Rabbi falancanın hürmetine şu işimizde bize yardım et diye çıkardıkları bidat bugün de nereye ulaştı? Bugün de sıkıştığında yetiş ya Şeyh Geylani Yetiş Yaşek Beydavi gibi bir takım yerlere ulaştı. Nedir? Bu da insanların aynı yoldan gittiğini, şeytanın aynı usulle insanı kandırdığını, aslında şeytanın telkinlerinde ve oyunlarında çok da bir şey değiştirmediğini, insanın da idrakında çok da bir şeyin değişmediğini, ta ki kendisi Müslüman olup Allah'ın emrine, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine boyun eğene kadar çok da bir şeyin değişmediğini ne yapar? Bize gösterir bu durum. Şimdi bunların putperestliğe düşmesinin ikinci şekli de İkinci sebebi de bunlar tabiatın kendilerinden üstün bir takım varlıklarla dolu olduğuna fakat bu varlıkları bir şekilde kendilerinin emrine, kendilerinin hizmetlerine alabileceklerine inanıyorlardı. İşte bu varlıklar cinlerdi. Bunlar cinleri bir şekilde kendi yönetimlerine, kendi emirlerinin altına alabileceklerine inanıyorlardı ve cinlerin Taşların, ağaçların, putların içerisinde mesken tuttuğunu, aslında taşa, ağaca, puta dua edip yardım isterken o taşta murad ettikleri cinden yardım istiyorlar. Ee, i̇şte ondan faydayı bekliyorlardı. Bunların işte putperestliğe düşüp tevhid inancını terk edip Allah'a ortak koşmalarının bir diğer sebebi de neymiş? Cinlerin kendi hizmetlerine girebilecek kendilerinden üstün varlıklar olduğunu düşünmeleridir. Bu da bizzat Allah'ın cin suresinin daha hemen başında reddettiği, onların da mükellef olduğunu beyan ettiği Zariyat suresinin 56. ayetiyle iptal olmuştur. Keza Rabbimiz subhanahu ve Teala ne diyor? Ben cinleri ve insanları ve me halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Sadece kendime kul olsunlar diye yarattım diyerek cinlerin ve insanların yaratılışta eşit olduklarını bunun da Allah'a kul olmak olduğunu beyan ediyor. Onların bir takım fiziki özelliklerinin bizden değişik olması onların bize karşı üstün oldukları anlamına gelmeyeceğini de buradan anlıyoruz. Şimdi başlıca Arap kabilelerinin putlarından kısaca bahsetmek gerekirse Hüzeyli oğullarının Sua adında bir putu vardı. Bu Veth, Sua, Yavuz, Yavuk ve Nasır Nuh Aleyhisselam geldiğinde kavminin taptığı bu beş asıl put o gün Hicaz'da da insanların taptığı Putlar arasında yer alıyordu. Yani isim olarak da şeklende. Sua kadın şeklindeydi. Ve insanlar ona tapıyorlardı. Kelp oğulları da, Kelp oğulları kabilesi de kendilerine Wet isminde bir put edilmişlerdi. Bu da erkek şeklindeydi. Wet erkek şeklindeydi. Yine Tay kabilesinin bir boyu olan, demin bahsettiğim ya boy meselesinde. Tay kabilesinden ayrılmış bir boy olan, Mezhiç kabilesine mensup olan Cüreş halkı da Yavuz putuna tapıyorlardı. Yavuz da aslan şeklindeydi. Bu da böyle bir heykel. Heyvan boyu Yemen'de Hemdan bölgesinde yaşayan bir kavimde. Onlar da Yavuk putuna tapıyorlardı. Zülkula kabilesi de Hımyer bölgesinde Nasır putuna tapıyorlardı. Bak beş puta da tapan Arap kabilesi o anda mevcut. Yani Nuh Aleyhisselam gelmiş yeryüzü Allah Azze ve Celle'nin emriyle bir selle bu putperestlikten temizlenmiş Sadece müminler ve hayvanlardan birer çeşit gemiden inmişler. Yeryüzüne tekrar ayak, ayak basmışlar. Gemi Cudiye oturduğunda Nuh Aleyhisselam'la birlikte. Fakat şeytan ne yapmış etmiş aynı putlara aynı insanoğlunu yine kulluk ettirmeyi başarabilmiştir. Velayyazübillah biz bundan Allah'a sığınırız. Yine Havlan bölgesi halkının Umyanis isminde de bir putu vardı. Böyle Yunan isimlerini çağrıştırıyor değil mi? Bu Umyanis Kur'an'da Allah azze ve celle'nin En'am suresinde Allah'ın yarattığı ekinlerde hayvan, ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a bu da putlarımıza dediler. Ortakları için ayrılan pay Allah'a ulaşmıyor fakat Allah için ayrılan pay putlarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar dediği kavim işte bu kavimdir. Yani Umyan ise tapan Havlan kabilesi. Bunlar bir iş olduğunda bir kazanç elde ettiklerinde bir kısmını Umyanis'in tapınağına getiriyorlar. Diyorlar ki bu putumuz için yani ilahımız için bir kısmını da Allah için ayırıyorlar. Diyorlar ki bu da Allah içindir. Fakat bir kıtlık olduğunda bir sıkıntı olduğunda Umyanis'in payına dokunmuyorlar. Hemen Allah Azze ve Celle için ayırdıkları paya tecavüz ediyorlardı. Veya birinde bir azalma olduğunda hemen Allah'ın payından Umyanis'in payına takviye ediyorlardı. Allah Azze ve Celle de bunlara ne kötü hüküm veriyorlar. Demiştir ayetin devamında. Milkan bin Kinane boyununda Sad adında bir putu vardı. Biraz sonra geleceğiz. Bu putun da çok ilginç bir hikayesi var. İnşallah anlatacağım. Devs kabilesinin içerisinde yaşayan Humame oğlu Amr ed devsinin de kendisine ait bir putu vardı. Bu puta bütün kabile tapıyordu. Yani adamın şahsi malıydı bu put. Kendi eliyle yapmıştı ama bütün kabile ona tapıyordu ve biz Amret devsinin putuna tapıyoruz diyordu bu kabile. Yine Kureyş, Araplar arasında önemli bir yere sahip olan Mekke halkı da Kabe'nin içinde bir kuyunun yanında bulunan Hubel putuna asıl olarak tapıyorlardı. Hubel, demin de söylediğim gibi Mekke'ye Amr ibn Luhay tarafından getirilen ilk puttu. Hubel. Ve yine Kureyş kabilesinin Hubel'in dışında Zemzem kuyusunun yanında bulunan İsaf ve Naile isminde iki tane putu vardı. Bu putlar kendi önlerinde kurban kesilen ve faloku atılan putlardan ikisidir yani İsaf ve Naile. Bir önceki derste anlatmıştım hatırlıyorsanız, Abdullah oğlu Abdullah için ne yapıyordu? Gidip İsaf ve Naile'nin önünde faloku atıyordu. İşte bu iki İsaf ve Naile'nin Kabe'nin içerisinde zina eden iki kişi olduğu da söylenmiştir. Affedersiniz böyle bir haber de var yani. Şimdi Arapların bu buraya kadar saydığım bütün putları Kabe'nin içinde bulunan veya Kabe'nin içinden çıkan putlardır. Arapların Kabe ile ilişkili olmayan başka tapınakları da vardı. Yani başka ibadet yerleri de vardı. Bunlardan biraz bahsetmek gerekirse mesela Uzza'nın bulunduğu ki Uzza kinane boyunun özel putudur. Mekke dışında Batlı Nahle denen yerde bulunan bir tapınak vardı. Buna Mekke'nin dışında kalan bazı kabileler gelip orada Uzza'ya ibadette bulunuyorlardı. Bu tapınak Mekke'nin fethinden sonra Halid bin Velid tarafından yıkıldı. Elhamdülillah. Yine Taif ve civarında oturan Beni Sakif kabilesi Lat isminde bir puta tapıyorlardı. Yine Els ve Hazreti kabileleriyle birlikte Yesrib yani Medine halkından putperest olan kimseler Menat'a tapıyorlardı. Orada Menat için bir deniz kıyısında tapınak edinmişlerdi. Burada Resulullah Aleyhisselam tarafından ya Hazreti Ali Radıyallahu anhu'ya ya da Ebu Sufyan Radıyallahu anhu'ya yıktırılmıştır. Böyle bize geldi haberi. Bir de Zul Halasa tapınağı var. Burada Devs, Hasan, Beci ile kabilelerinin Yaşadığı yer olan Tebale bölgesinde bu bölgede insanlar burada daha çok secde etmekten dua etmekten ziyade aralarında bir ihtilaf çıktığında Zul Halasa Tapınağı'na geliyorlar falok atıyorlar. Yani Mekke'ye gelmek yerine Hube'nin önünde falok atıp veya işte demin söylediğim gibi diğer putların İsa ve Nailen önünde falok atmak yerine hemen Kolay olan Zulhalasa tapınağına gidip burada faloku atıp işlerini çözmeye çalışıyorlar. Bir de Tay kabilesinin mensubu olan insanların tapınağı olan fels tapınağı var ki burada insanlar bu puta ibadet ediyorlardı. Hz. Ali radiyallahu Mekke fethinden sonra gitmiş bu putu kırmıştır. E bu tapınakta bulduğu iki kılıcı bunlara er ve Elmizen deniyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da o kılıçları ona hediye etmişti. Ve Ali radiyallahu Anhun'un ölümüne kadar bu kılıçlara sahip olduğu rivayet ediliyor. Şimdi putlar hakkında Arapların o kadar çok tapınağı var ki saymakla bitmez. Ama putlar hakkında Arapların düşüncesini anlamak için Ebu Reca'dan rivayet edilen bir söz var. Çok veciz yani Arapların bu putperestlik anlayışını ortaya koyan diyor ki biz taşlara tapardık. Düzgünce bir taş bulduğumuzda eskisini atıp ona tapardık. Yani düşünün bir taş buldular dikdörtgen üstü pürüzlü başka bir taş buldular dikdörtgen üstü pürüzlü hemen eskisini atıyor. Yani adam ilahını atıyor, yeni bir ilah ediniyor. Böyle bir durum. Taş bulamadığımız zaman bir tarafa kum yığar ve sütü savrulmak üzere hazır olan bir deveyi o yığına oturtur, sütünü sar. Orada bul bulunduğumuz müddetçe o yığıntıya tapardık. Subhanallah düşünebiliyor musunuz ya bu kadar bir şeylere ibadet etme, bir şeyleri çağırma, bir şeylerden yardım bekleme hastalığına düşmüş bir kimseler. Lakin Araplar putlara tapmakla birlikte kahır ekseriyeti, büyük bir çoğunluğu yani putların kahinleri vesaire bir, birkaç zümre müstesna putlara kesinlikle saygı göstermezler. Onların asıllarını bilirlerdi. Demin de dediğim gibi aslında onlar putlara taparken zaten ya salih bir kimsenin heykeli olduğu için veya içinde bir cinin yaşadığını düşündükleri için ona yönelmek kastıyla taptıklarından taşın, heykelin, ağacın bir itibarı olmadığını bilirlerdi. Bunun örnekleri mesela şair Malik el-Hamdani bu cahiliye döneminin büyük şairlerinden Yauk putu ile ilgili diyor ki bu dünyada Allah kimine iyilik kimine kötülük eder Yauk ise ne iyilik ne kötülük yapabilir. Biliyor yani fayda ve zararının ondan gelmeyeceğini ama ne yapıyor? Gene gidip ona tapıyor. Yine Milkan kabilesinden bir adam Saat denen o demin söylediğim Saat putunun yanına geliyor. Bu besiri develerini bereket beklemek için kurban etmek için geliyor. Şimdi Araplar işe koşmayacakları yolculuğa sürmeyecekleri develeri yemek kastıyla veya kurban etmek kastıyla besiye çekerler. Bu develer tombul olur. Yani Diğer develerden şişman olur ve zor hareket ederler. Yani bunları bir yerden bir yere intikal ettirmek diğerlerinden zordur. Çünkü böyle ağır aksaktırlar. Şimdi bu saat butunun yanına geliyor. <gülüyor> Bereket ummak üzere tam develeri kurban edecekken daha önce orada kurban edilen develerin kanının sıçrayan izlerini saat butun üzerinde gören develer ürküp kaçıyorlar. Buna daha önce siz de şahit olmuşsunuzdur. Kurbanda mesela hayvanların gözünü bağlarlar. Hayvanlar içgüdüsel olarak Kan gördüğünde ne yapar? Ürker, kaçar, ayaklarını kaldırır, etrafa saldırır vesaire. Bu develer de o can havliyle ne yapıyorlar? Etrafa dağılıyorlar. Adam diyor ki Allah senin belanı versin ey Sad. Develerimi ürküp dağıttın. Ondan sonra da şu beyyiti söylüyor. Sad'ın yanına bizi bir araya toplasın diye geldik. Fakat Sad çölün ortasına atılmış bir kayadan başka bir şey değildir. Bak yani adam bunun bir taş olduğunu hiçbir halta yaramadığını bilmesine rağmen ne yapıyor ona ibadetten yüz çevirmiyor. Zülhalasa tapınağı diye demin bahsettiğim bu insanların faloku attı dedim ya. Oraya adamın birisi geliyor. Babası katlediliyor bu adamı. Babasının intikamını alıp almaması üzerine putun üzerine faloka atıyor. Şimdi üç tane ok var. Bir tanesine neam yazıyor bir tanesine la yazıyor. Bir tanesi de boş. Adam birinciyi atıyor la çıkıyor yani bu işi yapma. İkinciyi atıyor, genel ağa çıkıyor. Yani bu işi yapma, babanın intikamını alma. 3. atıyor, genel ağa çıkıyor. Yani bu işi yapma, babanın intikamını alma. Ondan sonra adam okların üçünü yerden alıyor. Fırlatıyor puta. Diyor ki ey sefil, senin baban öldürülseydi öcünü almaktan beni alıkoyacak mıydın? Ya dikkat et. O kadar aşağılık bir durumda ki bu insanlar. O kadar aşağılık durumda ki bu insanlar. Yani putlardan... İşi yapmak için emir almak üzere önlerine gelmelerine rağmen işlerine gelmeyince okları fırlatıp ne, ol, ne olur senin başına gelseydi böyle mi yapacaktın diyorlar. Keza daha ilginci benim en çok yani affedersiniz komiğime giden Beni Hanife Araplarının durumudur. Araplar arasında Beni Hanife kadar putlardan faydalanan yoktur sözü çok yaygındır. Yani, yani bugün bile birisi bir işten çok kar elde ettiğinde... ...çok ticaretinden kazanç elde ettiğinde o kimse hakkında veciz olmuş bu söz söylenir. Yani Araplardan Beni Hanife kadar putlardan faydalanan yoktur denir. Bu da şeydir, Beni Hanife un, hurma, sütten put yapıyorlar. Bir müddet ona taptıktan sonra bozulmadan onu hemen yiyorlar. Ondan sonra tekrar un, hurma, sütten bir daha put yapıyorlar. Bir müddet ona tapıyorlar, gene bozulmadan bunu yiyorlar. Araplar da demiş ki, bu Beni Hanife kadar putlardan faydalanan, istifa eden yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Heçeza hakikaten de öyle. Putlardan bunlar kadar istifade eden gerçekten yok yani. Şimdi Araplar her ne kadar putperest olsalar da kendilerini bir yönleriyle İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet ettikleri için Kabe'ye saygı gösterirler. Şimdi cahiliyede Araplar <gülüyor> Ukaz, Zülmecaz ve Mecenne denen yerlerde panayırlar kuruyorlar. Biliyorsunuz bunu daha önce de söylemiştik. Halkın bu panayırlar dolayısıyla hacca ilgi duymasını murad ettikleri için o panayırlara en güçlü şairleri, en güçlü hatipleri, halkın sözünü en çok dinlediği kişileri getiriyorlar. Şimdi şiirdi, sohbetti, oralarda halkı oyalıyorlar. Oyalamaların amacı da şu. Bunlar Zilkade ayının hemen başında Ukas panayırını kuruyorlar. 20 gün gidiyor bu panayır. Sonra 20. gün Zilkade'de, 20. Zilkade'de Mecenne denen yere geliyorlar. Komple halkla birlikte Panayır'ı Mecenne denen yere getiriyorlar. Ondan sonra burada 10 gün kalıyorlar. Daha sonra Zülmecaz Panayır'ına gidiyorlar. Zülmecaz denen yere gidiyorlar. Burada da 10 gün kaldıktan sonra Zilhicce ayının 10'unda Bak Panayır'la birlikte nereye kadar geliyorlar? Mekke'ye kadar geliyorlar. Zilhicce ayının 10'unda Mekke'de toplanıp Kabe'yi tavaf edip kurban kesiyorlar. Yani panayırda halkı toplayıp toplayıp nereye kadar getiriyorlar? Hacca kadar getiriyorlar. Hacda hac yaptırıp hemen kurban kestiriyorlar. Bu da Arapları şiirle, şarkıyla, türküyle hitap etmeye insanları oyalayıp Kabe'ye tazim için insanları panayırları bunun için araç olarak kullanmalarının göstergesidir. Panayırların bir değer misyonu da kendisinde savaşmak haram olan bu aylarda insanların ticaret yapıp işlerini çözebilmesi için kurdukları yerlerdir. Şimdi burada Araplar Kabe'yi Tavaf ederek kazında bulundukları gibi biraz sonra geleceğim. Bir takım işler yaparak da Kabe'yi e, siz söyleyin yüceltiyorlardı. Şimdi Kureyş'in hac ile ilgili bir takım sıkıntıları da vardı. Mesela Hümüslülerin örneğin hac yaparken, ihramdayken çökelek yemelerine veya kızarmış yağ ile yapılmış yeme, yemek yemelerine izin vermiyordu Kureyş. Diyorlardı Hümüs kavmi ne yapamaz? çökelek yiyemez veya kızarmış yağ ile yapılan yemek yiyemez. Keza yine bu Hümislilerin ihram boyunca yünden yapılmış çadırlarda kalmalarını hacca gelmeleri için şart koşuyordu Kureyş. Zulmediyordu yanlarına. Aralarında nasıl bir sıkıntı olduğunu açıkçası ben ulaşamadım. Hani Bu bilginin tavsilinde neden kaynaklandığını ulaşamadım. İlahi ahir yani çok da önemli değil. Kureyş'in böyle bir bağnazlığı vardı. Yine Kureyş harem dışından yani Mekke ve çevresi dışından hacca gelen hacıların Kureyş kavminden satın aldıkları elbiseler dışında bir elbiseyle kahveyi tavaf etmelerine izin vermiyordu. Ya Kureyş'ten satın alınan elbiselerle tavaf edeceksiniz ya da çıplak veya yanınızda getirdiğiniz elbiselerle tavaf edeceksiniz. Eğer çıplak tavaftan ar edip haya edip utanıyorsa hacı adayı, kadın veya erkek fark etmez dikkat edin, bundan utanıyorsa... Yanında getirdiği elbisesiyle tavaf etmesine Kureyş izin veriyordu. Fakat tavaf hac menası ki bittiğinde o elbiseyi çıkartıyordu ondan. Bir daha giydirmiyordu. Yani hayatı boyunca adama o elbiseyi giymeyi yasaklıyordu Kureyş. Böyle zulümleri de vardı. Araplar Kureyş halkı bu çıkartılıp atılan elbiselere Leka ismini vermişlerdi. Halk arasında buna Leka deniyordu. Bu elbise Leka'dır dendiğinde kimse yaklaşmıyordu. Yani böyle bir inanç yerleşmiş. Şimdi Kabe'nin ve Mekke'nin idaresiyle ilgili Kureyş'in elinde tuttuğu bir takım işler vardı. Bunlar işte sidanet, sikayet, rifade, ukab, nedve, sifaret, nizaret, kubbe, ısar ve ezlam gibi işlerdi. Bunlardan biraz bahsetmek gerekirse, öncelikle sidanet denen iş, Kabe'nin anahtar dar, anahtar sahipliği yani anahtar darlığı mı denir? Öyle denir. Kabe'nin anahtarlarını elinde bulundurma işiydi. Bu Kabe'nin haciplik yani koruyuculuk işiydi aynı zamanda. Bu görevi üzerine alan kimse o kavim arasında en yüksek makama sahip kimselerden veya en yüksek makamdaki kişi sayılırdı. Kusay bin Kilap öldüğünde bunu oğlu Abdüldar'a verdiğini daha önceki dersimizde de söylemiştik zaten. Nitekim Abdüldar'ın Abdüldar ölümünden sonra onun çocukları ne yaptılar? Bunda ihtilafa düştüler. Yani hangimiz bunu e, şey yapacağız siz söyleyin idare edeceğiz de ihtilafa düştüler. Sonra bu iş Mekke fethinden sonra Allah Resulü Aleyhisselam tarafından Kabe'nin anahtarları oğullarından Osman bin Talha'ya verilene kadar bir onun eline geçti bir bununun eline geçti, el değiştirdi. En son bu sülaleye Allah Resulü Aleyhisselam bu işi tahsis etti. Sikayet görevi ise Mekke'ye gelen hacılara su ikramını kapsayan görevdir. Kureyş arasında torunları işte Kusay'ın torunları arasında çıkan kavgada bu Abdülmelaf oğullarına kaldı. Bu görev Resulü Aleyhisselam'a nübüvvet gelmezden önce Allah Resulü Aleyhisselam'ın dedesinin yani Abdülmuttalib'in elindeydi. Çünkü o zemzemi bulmuştu. Daha önceki dersimizde anlattığımız üzere. Bu görev her ne kadar Abdülmuttalib'in vefatından sonra Ebu Talib'e geçse de Ebu Talib bir borcu yüzünden veya başka bir rivayette çok sarhoş olduğu bir geceki bir anlık hatası yüzünden bu görevi kardeşi Osman'a ya borcundan dolayı gönüllü veya çok sarhoşken para karşılığı sattığı ne yapılmıştır? Bugüne kadar bize rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselam geldiğinde bu görevi Osman radıyallahu anh'u yürütüyordu. Rifade bu Kusay bin Kilab'ın kendisinin bizzat aklından ürettiği ve halka uyguladığı bir görevdir. Her sene hacıların yoksullarına yemek vermek için Mekkelilerden Kusay para toplamış, bu parayla da Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde hacılara yemek vermiştir. Keza bu bundan sonra Kusay'ın torunları tarafından da devam eden bir alışkanlık haline gelmiştir. Şimdi Aleyhisselam Ukap, Kureyş'in sancağının adıdır. Ukap Arapça'da kara kuş demek. Kara kuş manasına geliyor. Buradan sancağın siyah bir sancak olduğunu anlıyoruz az çok. Bu sancak özel bir yerde tutunur. Kabe'nin yakınlarında özel bir yerde tutulur veya Kabe'nin içinde özel bir yerde tutulur. Savaş esnasında hemen ortaya çıkartılırdı. Bu sancağı Liva'da denilirdi aynı zamanda. Liva sancağı da denilirdi. Mekke'nin fethedilmesinden önce bu sancak işine bakan kimdi? Ebu Sufyan bin Harp'ti. Bu işle ilgilenen. Mekke fethinde zaten ne sancak kaldı ne de müşrik olan Ebu Sufyan kaldı. Allah'ın izniyle Müslüman oldu. Nedve. Daha başka bir ismiyle Darun Nedve. Kusay'ın önceki dersimizde de söylediğim gibi Kabe'nin karşısına yaptırdığı, kapılarını Kabe'ye karşı açtırdığı evin adıdır. Darun Nedve. Burada Mekke'nin Kureyş Araplarının günlük içleri, işleri, siyasi ticari meseleleri, aralarında ihtilaf çıkan meselelerdeki anlaşmazlıklardaki çözümsel noktalarda Kureyş kabilesinden 40 yaşından yukarı olan Mekke ailelerinin reisleri, demin o şef diye bahsettiğim kabile reisleri katılmak suretiyle bir topluluk, bir meclis oluştururlardı. Burada kararlar her ne kadar çoğunlukla oy kararıyla alınıyor gibi gözükse de insanları bu oy kararına sürükleyen şey, oradaki insanlar arasında o konuda en hakim hitabeti en güçlü ikna kabiliyeti en yüksek olan kimsenin diğerlerini ikna etmesiyle olur. Keza Siyer'de ileride geleceğimiz gibi Darül alınan kararlarda esas teşkil eden şeyler genelde aralarından birisinin çıkıp o konuda bir hitapette bulunması insanların etkilenerek büyük bir çoğunun evet biz de onun gibi düşünüyoruz demesi şeklinde olmuştur. E bugün bu Nedved aynı bu şekilde bak hiçbir değişiklik olmadan günümüzde devam ediyor. Nedir? Parlamentolarda bir grup diyor ki falan yasanın falan maddesini bu şekilde değiştirelim. Sonra çıkıp Belirli sürelerde konuşmalar yapıyorlar. Alehte veya lehte değil mi? Yani birileri isteyenler lehte konuşmalar yapıyor. Bu madde değiştirilmeli. Mesela işte insan hakları ile ilgili maddeler. AB uyum sürecinde değiştirilen maddeler. Yargı ile ilgili sürekli açıklanan paketler var mesela değil mi? Ceza infaz ile ilgili sürekli açıklanan paketler var. Veya işte imar kanunları ile ilgili paketler. İşte nedir? İnsanların ailevi yani boşanma hukukuyla ilgili paketler. Yargı paketleri. Kanun hükmünde kararnameler. Bunların hepsinin uygulanma şekli şudur. Yani anayasa değiştirilmediği sürece, anayasa maddesi değiştirilmediği sürece, kanun hükmünde kararname veya kanun şeklinde çıkartılan bütün tüzüksel maddelerin uygulanma şekli, kabul edilme şekli aynı, Darun Nedve'de kureş müşriklerinin yaptığı şekilde aynıdır. Onu savunan insanlar çıkar, belirli sürelerde savundukları tezi 550 milletvekiline anlatır. Kendisi dışındaki 549 anlatır. Ondan sonra bu tezi savunmayan milletvekili çıkar veya milletvekilleri orada bundan diğer milletvekillerini anlatır sonra oylamaya geçilir. Yani insanlar o gün nasıl iyi konuşandan etkileniyorsa bugün de savunan kendi doğrusunu doğru bir şekilde anlatırsa diğerleri bundan etkilenerek savunuyor. Oy çokluğuyla savunanlar tercih edilirse hemen kanun hükmünde kararname çıkıyor. Savunmayan bunun yanlış olduğunu düşünen kimse kendi görüşünü desteklemekte iyi etki bırakırsa savunmayan görüşü ne yapılıyor kabul ediliyor ve bu kanun hükmünde kararname iptal ediliyor. Dikkat ederseniz günümüz parlamentolarının işlev bakımından Davrun Nedveden neredeyse hiçbir farkı nedir? yoktur. E, 40 yaşını geçmek, 40 yaşını geçmek şu 3-5 sene öncesine kadar bizim parlamentolarda da zaten neydi? Yani bu günümüz cahiliyesinin parlamentolarında da neydi? şarttı. Sonradan düşürdüler. E, erkek olmak ilk dönem parlamentolarında şarttı müşrikler işe uyanıp kadınlara seçme seçilme hakkı verinceye kadar ilk dönem parlamentoları hep erkeklerden oluşuyordu. Yani aynı cahiliye ile kurulduğunu buradan anlıyoruz. Yani aynı cahiliye mantıkla kurulduğunu buradan anlıyoruz parlamentoların. Yine aynı şekilde kavminin ileri gelenlerinden olmak. Yani bir tane çocukluktan beri tanıdığınız çok gariban olan birisinin milletvekili olduğunu kesinlikle bu tür yönetimlerde göremezsiniz. Çünkü bunlar Allah'tan Yönetim şeklini Allah'tan hüküm Şeklini almayan Yani Allah'ın hükmü olmayan yönetim Şekilleri olduğu için cahiliyenin Hükmü olan yönetim şekilleri olduğu için Bunlar cahiliye dayandığı için Bunlarda da o 550 tane Milletvekilini tek tek analiz etseniz Ya sanayicidir ya Okumuştur aristokrattır Bürokrattır işte Parti liderlerine bile baktığınızda Yani en garibana vurulan adam En gariban görünen adam Bugün mesela acitasyon yapılıp işte halkın içinden geldi diye başbakan seçilen adam bile düne kadar ülkenin ortağı diye. Ya. Yani bu acitasyon tamamen ismi değiştirmek içindir. Gariban halkın çocuğu sizden birisi söylemleri ismi değiştirmek içindir. Fakat müsemmah değişmez. Aslında o halkın çocuğu değildir. O halkla birlikte aynı zamlara maruz kalmaz. Halkla birlikte aynı peşin vergilere maruz kalmaz. O kafasına göre istediği Türkiye'nin değişik bölgelerinde toplantılara katılır. İstediği şekilde yer, içer. Ona sınır yoktur. Özel makam alara, arabalarıyla yüzlerce koruma eşliğinde gider. O kavminin zaten dediğim gibi zengin ileri gelenlerinden olduğu için bölgesine gittiğinde ayrı bir saygı duyulur. Bugün yani meclisin, günümüz meclisin en renkli, belki en gariban adamı mesela Kamer Genç'tir değil mi? Tek kalmış yani. O bile memleketine gittiğinde memleketinde... Nedir? Mele yani ileri gelen tabakadan bir adamdır. Memleketinde şeydir yani bir lider konumu vardır ki milletvekili seçilmiştir. Aynı cahiliye bugün de devam etmektedir. Yani Darun Nedim hakkında çok fazla da konuşmaya gerek yok. Bugün millet meclislerine, demokratik yönetimlerle yönetilen bütün millet meclislerine gerek TBMM olsun, gerek Mısır Yüksek Konsey olsun, gerek bilmem ne olsun, gerek dünyanın diğer ülkelerinde kurulmaya çalışan, ...ılımlı İslam yönetimlerine... ...insanlar şöyle bir baksalar... ...o küfür cahiliyesinin yönetim şekli olduğunu... ...çok açıklıkla görürler. Sifaret görevinden biraz bahsetmek gerekirse... ...sifaret... ...Mekkelilerin başka millet ve kabilelere... ...bir heyet gönderdiğinde... ...başkanlık etme göreviydi. Resulullah Aleyhisselam'a nübüvvet verildiğinde... ...bunu Adi boyundan Ömer İbnül Hattab... ...gerçekleştiriyordu. Ve Adi boyunun... ...bu sifaretin yanında bir de hükümet görevi vardı... Hükümet ne demek? Hükümet halk arasındaki tartışmaları, anlaşmazlıkları hakem sıfatıyla halletmek demek. Bunu da Adi İbni Ka'ab yerine getiriyordu. Adi boyundan Adi İbni Ka'ab bunu yerine getiriyordu. O gün, yani kimse şunu söylemesin, Mekke döneminde insanların anlaşmazlıkla başvuracağı bir hakemi yoktu. Bilakis hükümet diye bir kurum vardı, Adi boyuna aitti. İnsanlar anlaşmazlığa düştüklerinde onlara başvuruyorlardı. Ve Allah ve Resul insanları bundan men ettiler. Ta ki Allah'a ve Resulüne başvurmaya davet ettiler. Nizaret bir yerden bir yere götürülen eşyayı muayene edip mühürlü veya imzalı bir ruhsat kağıdı verme işiydi. Nizaret, gümrük. Türkçesi bu yani. Gümrük. Teim kabilesinden olan Ebu Bekir anhu ile Ebu Kuhafe bu görevi yerine getiriyorlardı. İki kişiye verilmiş. Gümrük. Biri olmazsa biri. Yine kubbe görevi bir nevi depo muhafızlığıydı. Kureş kabilesi savaşa çıktığı zaman savaş eşyalarını bir depoda, bir çadırda topluyordu ve bir çadırda topluyordu. Bu görevi de Halid bin Velid yerine getiriyordu. Kureş kabilesinden Halid bin Velid yerine getiriyordu bunu. Isar ve Ezlama da son olarak gelecek olursak bu görev Ezlam denen yerde fal açma görevidir. Yani fal okları işini yönetme işidir. Daha açık bir ifadeyle. Kabe'nin içinde kuyu gibi bir çukurun önünde bulunduğunu demin söylediğimiz Hubelput'un önünde genellikle bu fallar çekilirdi. Ve bu Kabe'ye hedi hediye edilen eşyalar ve Kabe için kesilen kurbanlar da bu çukurun içinde toplanırdı. Oradan dağılırdı sahiplerine. Yine aynı şekilde bu okların işlevi, bu okların üzerinde mesela bir tanesinde diyet yazardı, el akt yazardı. Buna öldürülen birinin diyetini ödeme konusunda eğer ödenecekse bu çıkarsa ödenirdi. Bu çıkmazsa ödenmezdi. Diyetsiz bir şekilde anlaşılırdı. Yine aynı şekilde Araplar bir işi yapmak istediklerinde putlara gider fal atarlardı. Demin de söylediğim gibi ne amla, ikisinden herhangi birisi çıkarsa ne am çıkarsa işi yaparlardı. La çıkarsa işi kesinlikle yapmazlardı. Yine aynı şekilde Araplar kendileri yanlarında götürdükleri birisinin kendi kavimlerinden olup olmadığını anlamak için putlara ok atarlardı. Okların birinde Minkum yani sizden yazardı. Diğerinde Mulsak yani sizin kabilenize ilişiktir yazardı. Bunu Arap toplumundaki fertlerin içtimai durumlarını anlattığımızda daha iyi anlayacağız. Bir diğerinde Min gayrikum yani sizden değildir ifadesi yazardı. Bir kimsenin soyunun temizliği bu şekilde belirlenirdi Araplar arasında. Yani nesep uzmanları çözüm bulamazsa, nesep uzmanları o kişinin soyunu belirleyemezse putun önüne geliyor, oku atıyor. Velev ki adam kavmin en hayırlı yani en şerefli sülalesinden bile olsa min gayrikum çıktı mı diyor ki sen bizden değilsin. Mursak çıktı mı diyor ki sen bizdensin ama bize farklı bir yerden ihsak edilmişsin. Yani ya seni kardeş edilmişiz ya da kölelerimizden ne yapmışız? Kölelerimizden azat ettiklerimiz içinden sana e, hürlüğünü vermişiz. Bu işi kim yapıyordu derseniz bu işi Saffan bin Umeyye ibni Halef yerine getiriyordu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam geldiğinde Umeyye bin Halef'in oğlu Saffan. Şimdi Resulü Aleyhisselam gelmezden önce putperestlik bu şekilde. Haniflikten de inşallah biraz bahsedeyim. Ondan sonra bugünkü dersimizi bitirelim. Hanif, kelime olarak aslen meyleden demek. Hanif, Kur'an'ı bir tabirdir. İslam istilahında, kitapta ve sünnette geçen bir kelimedir Hanif. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselamdan bahsederken İbrahim ne Yahudi, ne Hristiyan'da o Hanif bir Müslümandı der. Yine sen atan İbrahim'in Haniflik dinine uydar yani en söylemek gerekirse başka bir ayette. Keza İbrahim Aleyhisselam'ın milleti olarak, İbrahim Aleyhisselam'ın dini yolu olarak ortaya konan şeye Kur'an ve sünnet ne der? Haniflik der. Hanif meyletmek olduğuna göre buradan da ne anlıyoruz? Hanif aslında, haniflik dini as asıl olarak batıldan hakka meyleden kimselere verilen isimdir. Yani şirkten küfürden İslam'a meyleden, şirkten küfürden Tevhide meyleden kişilere verilen isim aslen nedir? Hanifliktir. Allah Resulü Aleyhisselam geldiğinde haniflik dini üzere olan kimseler de Araplar arasında sayılacak çokluktaydı. Yani biraz sonra sayacağım 7-8 tane. İsim olarak sayacağım 7-8 tane. Fakat bunların en meşhuru 4 tanesiydi. Geleceğiz. Bu hanifler ahir zamanda bir peygamberin çıkacağını biliyorlardı. Fakat o peygamberin nerede çıkacağını bilmedikleri için hak olan dini aramak üzere bunlar ayrıldılar. Şöyle ki bir bayram günü bu haniflerin en meşhur olan dördü. Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka İbni Nefyer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Ümeyye'nin oğlu Ubeydullah Bin Caş. Yine Varaka İbni Nefyer'in ve Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Osman Bin Hüveyris. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'un amcasının oğlu olan Said'in babası Zeyd bin Amr bin Nufayl. Bu dördü bir bayram günü Kureyş'in putlar etrafında dolaştıklarını, onları tavaf ettiklerini, onlardan yardım istediklerini görünce kendi aralarında birbirlerine karşı asla ihanet etmemek, birbirlerine karşı her zaman doğru olmak, Kureyş'in dininin batıllığı, Kureyş'in yolunun batıllığı üzerinde bir anlaşmaya varıyorlar ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinini Kureyş'in terk ettiğini ikrar ettikten sonra bu hak dini aramak üzere dünyanın büyük bir çoğunluğuna dağılıyorlar. Yani kimi oraya gitmiş kimisi buraya. Şimdi isterseniz tek tek bu insanların ve diğer haniflerin çok kısa bir şekilde çok özet bir şekilde nereye gittiklerini ve ne olduklarını öğrendiğimiz kadarıyla aktaralım. Şimdi birinci olarak Varaka İbni Nefyan Şam'a gitti Hristiyan oldu. Fakat bugünkü anlamıyla değil. Haniflik mantığı üzere, tevhid üzere kurulu olan Hristiyanlık, İsa Aleyhisselam'ın davetine tabi oldu. İlm-i Nucum denen, yıldızlara dair ilmi öğrendi. Varaka İbni Nefyer ilm Nucum denen, Nucum denen, yıldızlar ilmini öğrendi. Tevrat'ı ve İncil'i çok iyi bir şekilde kavramasıyla meşhur oldu. Ve bu kitapları Arapçaya çeviren ilk kişinin Varaka İbni Nefyer olduğu söyleniyor. Tevrat'ı ve İncil'i Arapçaya çeviren ilk kişinin Varaka İbn Nefyer olduğu söyleniyor kaynaklarda. Keza Allah Resulü Aleyhisselam'a nübüvvet verildiğinde Hatice annemiz onu kolundan tutup kimin yanına getirmişti? Varaka İbn Nefyer'in yanına getirmişti. İleride bunu detaylı işleyeceğiz. O Allah Resulü'ne hitaben eğer bu söylediklerin doğruysa Muhammed Allah'ın Resulüdür Aleyhisselatü Vesselam ve ona görünen melek Allah'ın Musa'ya indirdiği namustur. Yani Cebrail Aleyhisselam'dır demiş, ona müjde vermiştir. Keza ölümü risaletin dördüncü yılına denk geldiği söylenir genel kabule göre. Ve genel kabule göre de Varaka'nın Müslüman olarak öldüğü alimler arasında kabul edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam'a hitaben genç olup da kavmin seni çıkarttığında sana destekçi olmak isterdim sözüne binaen. Şimdi ikinci olarak Ubeydullah bin Caş. Resulullah'ın hal halasının yani Ümeyye'nin oğlu olan Ubeydullah bin Caş. Bu kimse... Bir ara Hristiyan dinine giriyor. Risaletten sonra bir takım Mekkeliler gibi bu da Müslüman oluyor. Daha sonra Mekke'de Müslümanlara karşı baskı, zulüm arttığında Allah Resulü Aleyhisselam'a Rabbi tarafından Habeşistan'a hicret için izin verilince eşi yani Ebu Sufya'nın kızı olan Ümmü Habibe ile birlikte 11 erkek Dört kadının içerisinde bulunarak Habeşistan'a, o ilk on beş kişinin içerisinde Habeşistan'a hicret ediyor. Daha sonra orada Mekke'de Müslümanlarla müşriklerin ahit imzalayıp birbirlerine karşı sulh anlaşma yaptıklarına dair yanlış bir haber kendilerine ulaşınca Habeşistan'dan geri geliyorlar. Bu haberin yanlış olduğunu görünce ikinci kafile yani 84 erkek 21 kadınla birlikte yine eşi Ebu Sufya'nın kızı Ümmü Habibe ile tekrar Habeşistan'a hicret ediyorlar. Halkının çoğu Hristiyan olan bu yerde Hristiyanlık dinine tekrar giriyor. Kendisi şarabı çok seven bir kimse olduğu için Hristiyanlık dininde de şarap çok yaygın bir şey olduğu için Hristiyanlığı seçtiği tercih ettiği söyleniyor. Keza sarhoş yani şaraptan çokça sarhoş olduğunda sahabeye hitaben biz gözümüzü aydınlattık, siz hala gözlerinizi kısıp ışığı görmek istemiyorsunuz diye sahabeye hitaben konuştuğu da sahabe tarafından rivayet ediliyor. Üçüncüsü, Osman bin Hüveyris. Osman bin Hüveyris birkaç nesilden sonra, birkaç kuşaktan sonra Resulullah'la e, aleyhisselatu vesselam akrabalığı olan, yani birkaç göbekten Resulullah'la aynı soydan gelen bir kimsedir. Osman, Varaka'nın ve Hatice annemizin radiyallahu anha amcasının oğludur. Bu da Bizans ülkesine yaptığı bir yolculukta Hristiyan olup orada Hristiyanlık dinine üzere ölmüştür. Akıbetini Allah Azze ve Celle bizden daha iyi bilir. Zeyd bin Amr bin Nufeyl Bu ne Hristiyan ne Yahudi olan, Haniflik dinine gerçek anlamda bağlı kalan nadir kimselerden birisidir. Resulullah ve vesselamın gençlik dönemlerinde Hayatta olup Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendi sohbetlerinden çokça hoşlandığı bir kimsedir. Kezahu hiçbir zaman putlara tapmamış, putlara ibadet etmemiş, putlara kesilen veya Allah adının dışında bir isimle kesilen etlerden de hiçbir zaman yememiştir. Hatta Mekkeli müşriklerin bizzat Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendi rivayet ettiği bir haberde Mekkeli müşriklerin putlar için kestiği etlerden ikram ettikleri bir yemekte Size ne oluyor da Allah'ı bırakıp putlar üzerine hayvanlarınızı kesiyorsunuz. Halbuki yerden otu Allah bitirdi, koyunu Allah indirdi. Siz onu niye Allah'tan başkasına kurban ediyorsunuz diye onlardan uzak duran, yaşlandığında, yaşı ilerlediğinde Kabe'nin duvarına sırtını dayayıp Ya Rabbi ben sana nasıl ibadet edeceğimi bilmiyorum. Bana seni en çok razı edecek şekilde ibadet etmeyi öğret diyen bir kimsedir. Devesinin üzerinde secde etmek suretiyle ibadet ettiği de kendisinden rivayet edilir. Ömer İbnül Hattab'ın babası Hattab, Allah ona lanet etsin. Bu kimseye Mekke'nin ayak takımını musallat edip onu Mekke'nin dışında yaşamaya, Kureyş'e haniflik dinini davetini ulaştırmamak için musallat etmiştir. Ve bu ne zaman Mekke'ye gelmek istese bu adamları çağırıp bunu dövdürüp tekrar Mekke'nin dışına kovdurmuştur gene böyle bir durumda bu adamlar tarafından inşallah Mekke'nin dışında Zeyd bin Amr bin Nufel şehit edilmiştir. Keza oğlu Said Resulullah Aleyhisselam'a Ömer İbn Hattab'la birlikte Radiyallahu anhuma gelip de ya Resulullah babamın durumu nedir diye sorduğunda senin baban kıyamet günü tek başına bir ümmet olarak dirilecek demiştir Allah Resulullah Aleyhisselam Zeyd bin Amr bin Nufel hakkında. Yine Son olarak Umeyye İbn Ebi Salt'tan bahsetmek gerekirse Ümeyye Kureyş arasında ibadette şöhret kazanmış bir kimseydi. Keza zinayı kendisine haram biliyordu. Kureş'te o kadar zina haram olmas yaygın olmasına rağmen zinayı kendisine haram biliyordu. Putperestliği reddediyordu ve aynı zamanda ince ruhuyla, şairliğiyle tanınan bir insandı. Bu Kureş kabilesinin kadınlar arasında çok şöhretli olmasına da sebep olmuştur. Öyle ki Bismik ve tabirini yani Allah'ım senin Allah'ın Rabbinin senin adınla tabirini Kureyş'te ilk kullanan budur. Umeyye İbni Ebi Salk'tır. Bu bu tabir Kureyş'in daha sonraki dönemlerde kullandığı, yaygın hale getirdiği, kendi arasında kabul ettiği bir tabir haline gelmiştir. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselam'a ve ashabına yapılan işkencelerde ambargoyu kaldırmak adına yazdıkları kağıdın başına Bismik ve yazmışlardır. Yine aynı şekilde Hayber, e, Estafla Huneyn günü Resul şey Hudeybiye günü huylar birbirine karıştı. Hudeybiye günü Resulullah Aleyhissellem'le yapılan anlaşmanın başına da böyle yazmak istemiştir Mekkeli müşrikler. Bu Umeyye'nin e, ürettiği bir kavramdır. Keza Umeyye peygamberliğin ibadet ile çokça ibadet Allah'a yakınlaşma ile kazanılabilecek bir iş olduğunu düşündüğünden dolayı kendisine peygamberlik verileceğini söylüyor ve bunu halka tebliğ ediyordu. Ne zaman ki Muhammed Aleyhisselatü peygamberlik verildiğinde onun hak peygamber olduğunu bilmesine rağmen kendisine rakip gördüğü için ona tabi olmamış ve Taif'te bu hali üzere ölmüştür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Umeyye hakkında Umeyye İslam'ı kabul etmeye çok yakındı ve başka bir hadiste de Umeyye'nin şiiri Müslüman kalbi kafirdi demiştir. Evet, şiiri Müslüman, kalbi kafir olan bir kimseydi. Umeyyetül Halep. Niçin? Umeyyye İbni Ebu Salt, yanlış söyledim. Niçin? Çünkü o Resulullah'ın Risaletini ne yapmadı? Kabul etmediği için. Benim bugünlük söyleyeceğim bu kadar. İnşallah bir sonraki dersimizde cahiliye çağında, cahiliye devrinde, içtimai durumdan yani toplumsal yaşantıdan kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü. En la ilahe illa en tastafurüke ve atubilek f davan hamillahir alemin sormak söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz